451. konu, kendi yerine başkasını savaşa göndermek bu hususta bir adamın Hazreti Ali ile olan kıssası, bir kişi Hazreti Ali'ye geldi, kendi yerine oğlunu getirdi, savaşa göndermek istedi, Hazreti Ali ona, bir yaşlının fikri benim katımda bir gencin savaşa katılmasından daha sevimlidir, dedi.